L'Europe pour toi, l'Europe pour moi, pour pour on est Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep özler İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri. Hayal Tacirleri programıyla yeniden karşınızdayız ve yeniden 3 e, programcı bir arada karşınızdayız. Zeynep arkadaşımız uzun bir aradan sonra Brüksel'i bırakıp yeniden stüdyolara geri geldi. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Ekibi yeniden topladık diyeyim ben de. E, evet yaz olması e, dolayısıyla gündemimiz çok yoğun değil. E, Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de e, genelde... Birkaç madde var gündemde. Türkiye'de bildiğimiz gibi referandum. Avrupa Birliği'nde de sanıyorum tatil yerleri gündemde herhalde. <gülüyor> evet vergi konusu var. Evet vergi zaman. konusu. Ee, bunun dışında e, Pakistan ve Çin'de önemli gelişmeler var. Maalesef evet yani Pakistan'daki bu felaketin etkileri hissedilmeye devam ediyor. Sayılar yükseliyor. Çin'de de e, sel ve benzeri felaketler yaşandı. 70'e yakın kişi kayıp milyarlarca dolarlık hasarlar var binalarda ve her iki ülkede de hükümetin Koltu biraz sallanıyor. Bunun yanı sıra e, geçtiğimiz e, Pazartesi Japonya'nın açıkladığı son rakamlardan sonra Çin Japonya'yı geçerek ABD'den sonra resmi olarak dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak artık e, belirginleştiği için ortaya çıktı. Evet biz altı biz, çizildi bunun. Uzak Doğu'dan stüdyomuza gelelim istersen. Evet fazla uzaklaşmadan Zeynep'e artık sözü bırakabilir çünkü anlatacak çok şey olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle Brüksel'deydin Hı -hı. Avrupa Parlamentosunda. Oradan burası nasıl gözüküyor diye istersen genel bir soruyla başlayalım. E, dediğiniz gibi beş aydır yoktu burada. O yüzden burada tekrar burada olmak inanılmaz mutlu ve keyifli benim için. E, ben orada aslında e, kendi konumla ilgili, göç konusuyla ilgili e, Sivil özgürlükler ve Adalet ve İçişleri Komitesi'nde e, bulundum. E, ve... Ee, şöyle diyeyim hani ben bunu e, yeni bir kavram ortaya atmış gibi oluyorum ama zihinsel detoks yaptım diyorum bir anlamda. <gülüyor> Neden? Evet. Çünkü hakikaten e, burada Türkiye'de bu yorucu, yoğun gündem vesaire inanılmaz yıpratıcı her ne kadar bunu kanıksızlatsak da kısa bir süreliğine hem onun dışına çıkmak hem de bir süreliğine de olsa e, bu Türkiye'nin AB üyeliği, üye olacak mıyız? iyi olmayacak mıyızın dışına çıkarak e, çünkü bir iç komitede yaptım bulundum ben e, orada tamamen hani Avrupalılar neye kafa yoruyor onların sorunları neler biraz e, hani onun içinde e, bulundum tam bu noktada o zaman hazır detoksunda yapmışken sen zihinsel olarak ben seni tekrar e, bizim gündelik yaşamımızın içine çekeyim. gerçeğe çağırın beni evet, <gülüyor> evet gerçeğe çağırayım seni e, AB vatandaşları e, ne kafayı yoruyor dedin, e, hı hı. Türkiye AB gündeminin neresinde hı hı. veya var mı gündemde? E, şimdi şöyle parlamento özelinde söylersek e, Türkiye her ne kadar müzakereci bir ülke olsa da biliyoruz hala bir dış politika alanı. Yani e, biz diyoruz yani Türkiye'yi burada da iç, AB iç politika alanı olsun. Orada da hala ne yazık ki dış politika alanı ve diğer e, ülkelerle beraber aslında benim hani bulunduğum komitede bu göç ve sığınma konularında e, kesinlikle hani Türkiye'nin adı geçmiyor diyelim. Peki Türkiye önemli transit ülkelerden bir tanesi göz konusu evet. buna rağmen adı geçmiyor. Buna rağmen evet bu hmm. kadar e, net. Onda e, birkaç komite toplantısında ancak Türkiye o da çok... Ee, aslında ne yazık ki negatif bir e, şekilde ne geçiyor. Ee, mesela e, Pakistan ile e, müzakere edilen geri kabul anlaşması görüşülüyor örneğin. Hı hı. Ve Pakistan e, da e, mesela Bildiğiniz gibi Cenevre Sözleşmesi'ne, mültecilerin haklarını koruyan Cenevre Sözleşmesi'ne taraf değil ve Avrupa Parlamentosu da e, Sivil Özgürlükler Komitesi olması itibariyle sivil özgürlükleri gündeme getiren bir yaklaşıma sahip. Fakat buna rağmen mesela Türkiye'den bahsedilirken Türkiye taraf da ne oluyor, ihlaller halen sürüyor şeklinde parlamenterler çeşitli kaygılar dile getiriyorlar. Göçmenlere yönelik ihlallerden bahsediliyor sanıyorum. Evet yani özellikle... mültecilerin, mültecilerin sığınma hakkında bulunması, onların Türkiye'de misafir edilme, tırnak içinde misafir edilme koşulları ve geri gönderilmelerine ilişkin ciddi çekinceler var Avrupa'da. Yani Hı. topu topu bir yerde Türkiye'nin. Ye adı geçti diyorsun. O da olumsuzdur maalesef. Evet. Peki biz e, sen kitabı biraz ortadan okumaya başladık. İstersen bize komiteden, komitenin çalışmalarından biraz bahset. Ki, <gülüyor> Dinleyenler için de daha açıklayıcı olur. Şimdi şöyle aslında komiteden önce ben çok temel bir gözlemimden bahsetmek istiyorum. O da Lisbon Antlaşması sonrasında Avrupa Parlamentosu'nun kendini yeniden konumlandırma isteğiyle ilgili. Çünkü Lizbon Antlaşması sonrası ciddi bir belirsizlik hakim ortama. Ve gerçekten abartmıyorum. Lizbon Antlaşması her dilde, her dile çevrilmiş. Herkesin koltuğunun altında bir... ...Lizbon e, Anlaşması, diğer elinde e, komitoloji ile ilgili bir kitap. Yani komiteler nasıl işleyecek? Çünkü ciddi değişiklikler görüyor. Hep programlarımızda bahsetmiştik bundan ama... Evet. ...bunu e, gerçekten somut bir şekilde deneyimlemek farklı. Belki ee, komitolojiden de burada kısaca e, bilgi vermek... E, ...dinleyicilerimizin konuyu takip edebilmesi açısından hı. faydalı olur. Yani Avrupa Birliği'nde... Ee, sadece işte hani çıkan bazı işte birinci hukuk dediğimiz işte e, anlaşmalar vesaire ve işte ikinci hukuk tüzükler yönetmelikler e, kapsamında ilerlemiyor. Hani bunların pratikte işleyişi için e, Avrupa Komisyonu'nun e, inisiyatifiyle bazı komiteler kuruluyor. Ve işte bu komitelerin bir enflasyonu oluyor artık insanların takip edemeyeceği kadar fazla sayıda komite oluşmaya başlıyor bir süre sonra. Bu komitelerle ilgili ve bunların çalışma esaslarıyla ilgili olarak da böyle sahte bir bilimsel terim türetilmiş durumda komitoloji Aynen. şeklinde. Aynen. Lisbon sonrası bu daha da karışık bir hal aldığı için örneğin yeni bir komite türedi. Çünkü ortak karar alma alanları genişlediği için yani parlamentoda en az konsey kadar karar alma sürecine dahil olacağı için mesela ortak karar alma ve uzlaşma komitesi diye yepyeni bir komitede çıkmış. Şimdi Bürokrasi bir... her yerde bürokrasi. İnanılmaz yani, he? hele AB'nin bürokrasi ben size söyleyeyim. Ee, Ankara'yı yani, geçer değiliz. Geçer diyelim. Evet geçer diyelim. Ama aslında nereden baksak öyle olmak zorunda. Çünkü 27 üye devletli bir birlik ve hiçbir üye devletin çıkarlarının kimsenin kuyruğuna basmadan hareket etmek, e, etmeye çalışan bir birlik. Dolayısıyla e, her şekilde uzlaşmayı maksimum düzeyde tutmaya çalışıyorlar. İşte sonucu da böyle biraz... E, <gülüyor> Bize dışarıdan son derece abuk gözüken işte farklı farklı bürokratik böyle dallanmalar, udaklanmalar şeklinde dönüyor. Demek ki herkesin elinde bir Lisbon antlaşması, bir de komitoloji, komitoloji. antlaşmadan ne kapsak kârdır Aynen. diye Aynen. Herkes ne gibi yeni haklar verildi kendilerine, onu son derece bilincine ve bu hakkı sonuna kadar kullanmak istiyorlar. Özellikle kısaca LIBE komitesi diye tabir edilen bu komitede, e, sivil özgürlükler e, çok ön planda olduğu için işte demokrasi, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi e, konularda da parlamentonun e, aslında bir anlamda konseyi frenleme görevi e, hat safhaya ulaşmış durumda. Ee, örneğin hani çok detayına girmek istemiyorum ama Amerikalar, Amerika ve Avustralya ile yürütülen müzakereler vardı. SWIFT denilen yani Avrupa vatandaşlarının e, işte e, mali bilgilerinin Amerika'ya e, gönderilmesiyle ilgili hı. ve aynı şekilde yolcu bilgilerinin e, bu işte Amerika'nın televizyon önleme programı çerçevesinde. özel sayılan bazı bilgilerin ABD ile paylaşılması. Aynen. Evet. Aynen. Çok e, ciddi tartışmalara sahne oldu. Bir çoğuna ben katıldım. Hı hı. Her gün parlamentodan bir ekip Washington D.C.'ye resmi heyet gönderiyordu. Aynı şekilde Amerikalılar e, parlamentoda ter döküyordu her gün. Gerçekten kendilerini e, ikna etmek için. E, çünkü dediğim gibi bu özgürlük ve e, güvenlik arasındaki hassas dengenin korunması söz konusu hmm. olan. Ben dediklerinden şöyle bir şey anladım. <gülüyor> Peki yani ne kadar doğru bir gözlem bilmiyorum ama hani dışarıdan da e, konu hakkında okuyarak e, elde edindiğimiz e, bir gözlem bu. Lizma Anlaşması... ...yani AB'yi 27 üyeli... ...AB'nin daha iyi çalışması... ...vatandaşlarına daha yakın olması amacıyla... ...belki de en büyük amacı buydu. Imzalanan Lizmo Anlaşması... ...aslında sonra pek bir... ...çözüm olamadı gibi geliyor şu aşamada. Çünkü anlaşmanın nasıl uygulanacağı... ...konusunda fikir aylıkları mevcut. Ve AB şu anda kendi geleceğini çizme... ...belki de anlaşmanın içini doldurmaya çalışıyor. Evet. Yani spesifik oradaki şeyleri, hükümleri evet tam olarak farklı farklı yorumları olduğu için tam olarak kesin net bir yorum yapamadıkları için kendi aralarında içini doldurmaya uygulamada farklı farklı e, yöntemler bulmaya çalışıyorlar. Ve AB geleceğin, gelecekteki yolunun yönünü çizmeye çalışıyor. Doğrudur, doğrudur. Buna kesinlikle <gülüyor> katılıyorum. Çünkü antlaşma bahsetmiştik. E, bir şekilde pratikte nasıl uygulayacağıyla anlam kazanacak antlaşmanın uzun vadede. İkinci belki dediğine e, bir gözlem ekleyebilirim. E, ulusal parlamentoların rolü kesinlikle artmış durumda. Hı hı. ...özellikle mesela düzenlenen toplantılarda e, mutlaka ulusal parlamentolardan e, milletvekillerinin katılımına inanılmaz önem veriyor. Hatta biliyorsunuz çeviri, e, simurtene çeviri çok büyük bir olaydır Avrupa Birliği'nde. E, mesela Malta diline çevirecek e, e, tercüman bulmak çok zor oluyor kimi zaman ama onu bile gözeterek mutlaka ulusal parlamentoların işte bu demokratik e, açığı gidermek üzere demokrasi açığını... Dikkat ediyorlar. Zor. Burada bir şey parantez açıp bir şey eklemek istiyorum. Geçenlerde İsveç'te bir araştırma yapılmış. Bölgesel meclislerin aldığı kararların yüzde 60'ında, ulusal düzeyde alınan kararların da yüzde 50'sinde Avrupa Birliği'nin etkisi oldu. Ve ciddi bir yönlendirmesinin oldu. Hani Brüksel tabanlı kararlar alındı. Yönünde bir rakamlar çıkarılmış. Yani benzer rakamlar İngiltere için de. Vardı hani İngilizlerin bu şüpheci yaklaşımıyla daha çok yaptıkları araştırmalardır <gülüyor> bunlar ama e, yine de hani enteresan siz söylediklerinize evet, bir ek Ar olarak. Avrupa Birliği'nin tabii hani bu derece kapsamlı bir e, siyasi oluşumun kendi üyelerinin iç, işliğine, e, iç işleyişine hani dolaylı yoldan da olsa nüfuz etmemesi düşünülemez aslında son derece. Belki de yani bu bakımdan bizim düşündüğümüz şeyleri konfirmen eden, teyit eden bir evet. e, araştırma olmuş. E, Avrupa Parlamentosu pek hoş karşılamıyor olsa gerek ulusal parlamentoların öne çıkmasını. Ee, yani herhalde komiteden komiteye değişiyor ama orada da dediğim gibi yine bir bilinmezlik. E, evet. Nasıl e, hareket edilmesi gerektiğine dair bir... Ee, endişe var aslında peki bu sivil haklar sivil özgürlükler göç iltica sanıyorum Hı -hı. temel çalışma alanlarıydı evet. komitenin dolayısıyla e, yani Türkiye'de olmadığına göre Malta ve İtalya geliyor benim aklıma Hı -hı. en çok burada Hı -hı. gündemde belki İspanya evet. ee, ciddi mi? bir e, kuzey güney ayrımından söz Hı -hı. edebiliriz Hı -hı. bu gibi konularda e, güneydeki ülke, ülkeler başta dediğin gibi Malta e, Yunanistan İtalya İspanya e, bunların parlamenterleri özellikle komite toplantılarına çok e, e, ...aktif olmak zorundalar bir anlamda çünkü e, AB genelinde e, bu anlamda yükün eşit paylaşılmadığını... ...bütün yükü kendilerinin üstlenmek zorunda olduklarını Hı. her fırsatta e, yere, e, dile getiriyorlar... ...ve bildiğiniz gibi seçimle başa geldikleri için yani kendi halkları tarafından seçildikleri için... ...aslında seçmenlerine yönelik de e, çok ciddi zaman zaman hamasi mesajlar vermek zorundalar... E, Sığınma konusunda da bu neredeyse böyle. Çünkü AB genelinde çok ciddi uyumsuzluklar var. Ortak tanımlar hala hayata geçirilmemiş. geçirilmemiş. Ve bu nedenle örneğin bir, yer, bir ülkeden sığınma başvurusu reddedilirken, örneğin Güney ülkelerden birinde, Kuzey mesela örneğin İsveç özellikle, e, neredeyse gelen sığınmacıların büyük oranda kabul ediyor. Bu da... E, Ciddi anlamda, mesela bu da tartışılan konulardan biri, hem eşit yük paylaşımı hem de mevcut örneğin e, sığınmacıların e, AB içinde yeniden paylaşımı. Bunun için tabii ki bir fon gerekiyor. Hmm. Bu da yine tartışılan konulardan bir tanesi. Kimin ne kadar katkıda bulunacağı. E, gerçekten e, belli siyasi gruplar, e, tabii ondan da bahsetmek lazım. Eğer bir siyasi grubun e, farklı görüşleri olabiliyor zaman zaman, hatta ökçılığa varan göç, göç sonu, konusu olduğunca gerçekten e, Avrupa parlamentosu da olsa duymak istemeyeceğimiz ölçüde e, açıklamalar yapılabiliyor. Eğer yanlışsam beni düzelt ama şimdi ırkçı söylem deyince Hı -hı. benim aklıma doğrudan Hollanda geldi Hı -hı. ve e, buna bağlantılı olarak da Hollanda'da yaşayan Türkler veya Avrupa'da yaşayan Türkler. Hı -hı. Hani o hiç gündeme geliyor veya Belki bizim gibi Geliyor. sen de gazetelerde Geliyor. nasıl bir Geliyor. Şey var, özellikle yaklaşım? Özellikle dediğin gibi belli başlı ülkeler özellikle tabii ki muhafazakar parlamenterler diyelim. Gerçekten hani artık göçü durduralım. Var olan göçmenlerin işte entegrasyon sorunları ortada kesinlikle entegre olamadılar. Gerekiyorsa geri gönderelime varacak kadar. Hmm. Hakikaten diğer parlamenterleri de güldürecek ya da düşündürecek kadar... ...tatsız açıklamalar yapıyorlar aslında zaman zaman. aslında Aslında belki de mümkün hani göçü durdurmak... ...işte AB e, balıkçılık politikasında ciddi bir adım atsın... ...filolarını ufatsın... E, ...Afrika ülkelerindeki... E, ...balık stoklarını tüketmesin... ...oradaki balıkçılıkla uğraşan nüfusla mesela AB'ye göç etmeyebilir... ...hani bu şekilde Kesinlikle. belki göçü durdurmak... ...bir şekilde mümkün göç olabilir. Göç kalkınma bağlantısı çok kritik. Evet. Ama işte mesela örneğin Yeşiller Partisi... ...gerçekten hakikaten... ...tüm siyasi gruplar arasında... E, Gerçekten ilerici diyeceğimiz hı hı. inanılmaz hat, hatta gündemi değiştirecek kadar zihin açıcı önerilerle geliyorlar bu konularda. Ne gibi? Var mı örnek verebileceğiniz? Yani şöyle oluyor dediğim gibi bazı siyah işte Hristiyan Demokratlar vesaire bu tarz açıklamalarla gelince ee, mesela çözüm önerisiyle gelmek önemli. Yani Hı -hı. artık retorikten çıkıp senin dediğin gibi ama hani kalkınma bağlantısını da düşünüp bunun yerine neden şöyle düşünmüyoruzu gündeme taşıyor bir anda. Tartışmanın Uygulamalarını, rengi... politikalarını değiştirecek. Öyle Aynen. Anladım. Aynen. Şarkı arası vermeden önce son bir şey. Yani bununla çok bağlantılı olarak hani göçü durdurmaktan bahsettiniz. Bir de göçmenleri geri ...göndermekten bahsedildiğini söylemiştim. Peki ekonomik olarak öngörülebilir bir şey mi... ...göçmenleri geri göndermek? Hani bu yaşlanan nüfusu, kaybolan iş gücünde... Ekonomisyen geçtiğin pratik olarak nasıl yani? Hı hı. Göçmenleri nereye geri gönderecekler acaba? Yani tabii o da boyut. Şimdi evet. tabii var olan göçmen değil de... ...Örneğin İtalya-Libya örneğinde olduğu gibi... E, ...giriş yapanı mesela... E, ...Libya'ya geri gönderme... ...ve orada mesela Avrupa hakikaten... ...insan hakları diye bağıran Avrupa... Bir grup milletvekilinin hiç sesi çıkmıyor. Hatta memnun bile. "Yük hep biz, biz mi taşıyacağız?" diyor. Hmm. "Libya'ya gitsinler." Hani e, yeter ki biz olur, e, sorumluluk sorusu. almayalım gibi. Evet. Öbür soruya gelince, e, bilmiyorum belki de bunu şarkıdan sonra mı konuşmak lazım, parçadan tamam, sonra mı? Kısa bir ara verelim. Ondan tamam, sonra konuşmaya sonra devam, devam edelim. Tamam. ready everywhere i turn i'm on the mission for most but i ain't selling my soul with the dough that's no go i'm on the one way back to the top i'm hitting the strip i got heavy. Got my foot on the floor, I'm hitting switches and my frame is heavy. You want to look inside and see who's flossing the ride. Curiosity is killing you and stinging your pride. I get high when we're flipping the set. Now we're flipping the script and all you haters couldn't hold my Don't need a clip but my nine is strict. You should leave it alone and check your tone cause my nine will spit. This right here is as high as it gets. Somebody like to split the head. Stepped on a six so get sold for a show. You gotta cut the check, got my on deck and my custom vest reads. You came with me on the best, and you can keep the dress 'cause I smoke nothing less than the Kush that back up tied. Control. Oh boy, this is for sure. We got a cure, blow the stage up, be out the door. Sometimes we all need an escape, so when we fall off track, you get your mind right and make your stack. I made a pact with my crew on the hill. We'll continue to build for all the people who will need that feel. We gotta got a rise up. Evet Cypress Hill'den Rise Up yılların grubu Cypress Hill yine müthiş bir albüm çıkartmış. Evet kaldığımız yerden devam edelim Zeynep'le konuşmamıza. Göçmenlerin geri gönderilmesi ekonomik boyutundan bahsediyorduk. Hı hı. Ee, yani göçmenleri hani geri göndermeyi bırakın. Ee, Bunu hep söyleniyor zaten yaşlanan Avrupa. Yaşlanan nüfus bir yandan, daralan iş gücü piyasası diğer yandan Avrupa'nın hakikaten ciddi bir değerler değişimine ihtiyacı var. Ve uyanması gereken gerçekte göçe ihtiyaç duyulduğu ancak... Tabii ki göçün iyi yönetilmesi gerektiği burada kritik olan. E, çünkü e, son verilere göre örneğin Avrupa Düşünce Grubu'nun son çalışmasına göre... E, ...ki bunu Avrupa'nın başındaki e, siyasetçiler dillendiriyor. O açıdan daha da e, önemsiyorum ben. E, 2050 yılına kadar eğer... E, Durum bugünkü gibi devam ederse yani iş gücüne katılım e, nüfustaki doğurganlık oranı vesaire e, 68 milyon işçi e, iş gücü piyasasından çekilmiş olacak ve yaklaşık e, 100 milyon e, kadar e, yeni e, çalışana ihtiyacı var Avrupa'nın. Şimdi bu hmm. demek değil ki 100 milyon işçiye ihtiyaç var kapılarımızı açalım e, göçmenleri dolduralım değil elbette. Burada da e, göçün... E, proaktif bir yaklaşımla iyi yönetilmesi gerçeği giriyor elbette. Tırnak içinde nitelikli işçi. Nitelikli e, ve e, işte bu e, hem beceri açığını karşılayacak hem de belirli sektörlerdeki açığı giderecek. E, yani o aslında ıı, ihtiyaçla bir anlamda yani arz ve talebi dengeleyecek. Bu her zaman nitelikli olmasına da gerek yok. Çünkü öyle bir yaklaşım da var. Nitelikli işçi alalım, istemeyenleri geri gönderelim gibi de bir eğilim var de aslında. Hmm. Ben bunu da çok... Iı, <gülüyor> fazla eğili çeşitli. <gülüyor> evet insancıl bu yani, yani e, sürdürülebilir bir politik olduğunu düşünmüyorum. Gayet diplomatik bir şekilde açıkladın. <gülüyor> Tebrik ederim. Evet <gülüyor> ancak bu kadar <gülüyor> şey yapabiliyorum. Mahir'in dediği gibi göç ve kalkınma bağlantısında asla unutmadan çünkü e, nitelikli e, vasıflı işçi çekeceğiz diye Afrika'dan Afrika'nın e, çok az Beyin sayıdaki aynen. doktorundan hemşiresinden de e, faydalanmamak belki o ülkeleri eğitim sağlamak eğitim sistemlerine katkıda bulunmak Hı -hı. Deniz Aslında göç şey politikaları konusunda lazım. programın başında da hani gündemde bahsettik. Çin'in dünyanın ikinci büyük ekonomisi olması konusundan bahsetmiştik. Hani AB biraz belki geride bile kalacak kalıyor olabilir yani. Hani baktığımız zaman kendisi çünkü dünyada göreceli olarak ekonomik önemini giderek yitiren Yitiriyor. bir birlik. Dolayısıyla hani bu konularda adım atmadığı sürece yani bu iş gücü sorununa bir çözüm bulmadığı sürece... Kaybetmeye mahkum, mahkum kalacak, yani bu evet. kadar net. Evet, işte bu e, Avrupa 2030 projesi, Akil Adamlar grubunun raporu burada e, daha önceki programlarda da değinmiştik. Yani en başında hep söylediği şey, 2030 yılında Avrupa Birliği ya Bölgesel veya küresel bir güç olacak veya marjinalleşen bir bölge olarak unutulup gidecek. Yani böyle bir şeyle karşı karşıya Lizbon Lisbon Antlaşması hem küresel ekonomik kriz bir taraftan e, üye devlet sayısının çok artması e, belki biraz kontrolsüz bir büyüme oldu. Son genişleme dalgası hani Türkiye ve Hırvatistan'a yönelik yaklaşımdaki bu itidalli e, dikkatli yaklaşım. ...12 demek lazım. Belki 12 yeni devlet için gösterilmemişti. Neyse artık hani... E, ...olan oldu demek lazım. E, Lisbon'la bağlantılı olarak belki Türkiye'ye geçmeden önce... ...son şeyi konuşabiliriz. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne katılım konusu... ...Avrupa Birliği'nde hala gündemde mi tartışılan bir Gündemde Konum. evet. E, çok tartışılan konulardan bir tanesi. <gülüyor> Dediğim gibi e, bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne... ...katılım ne getirecek? E, bir anlamda... E, ...nasıl bir yol izlenmesi lazım... E, bu çok çatartışılıyor. Aynı şekilde Lizbon'la mesela bir Avrupa Ajansı haline gelen Europol yani polis ...şirketinin yetkilileri ...aynı şekilde Frontex... ...yani dediğim evet. gibi yeni bir dünya düzeni var... ...ve bu işte ajanslarla... E, ...ve e, işte... ...temel haklar şartı da biliyorsun... ...bağlayıcı hale evet. geldi... ...bu gibi konularda e, nasıl bir yol izleyeceklerini... ...kafaları son derece karışık olmasına rağmen... ...tartışıyorlar... Hı hı. E, ...zaman içinde göreceğiz... Evet yani 27 üyeli bir birlik sonuçta... Hani ...İngiltere'nin örneğin temel haklar şartını imzalama konusunda... ...ciddi çekinceleri var... E, ...benzer şekilde diğer üye devletlerin... ...farklı konularda çekinceleri olabilir... ...ve Avrupa aslında bundan sonra... ...27 üye devletinin hepsi de aynı yöne gitmeyebilir... ...yani zaten Lisbon Antlaşması'nın... ...en fazla ilgi çeken ve en fazla tartışma yaratan... ...yolu da işte bu farklı Avrupalar... ...hani... ...işte şey... Çok vitesli, evet, Avrupa, çok vitesli Avrupa denilen... Evet. ...daha fazla bütünleşme, daha fazla ortak hareket etmek isteyen... ...üye devletlere o şekilde hareket etme imkanını sağlayan... ...yöntemlerin geliştirilmesi... ...bir yandan işte... Tabii ki dışarıda kalanlara e, ileride katılım hakkını kısıtlamadan e, bu gibi şeyler tartışılıyor. E, peki e, Avrupa kendi geleceğini tartışırken aslında iş başa düştü biraz. Türkiye bu tartışmaların içine ne kadar yer alıyor? Hı hı. Veya herhangi bir şekilde yer alıyor mu? AB e, örneğin hani Türkiye'nin üyeliğinden bahsederken konuyu soruyu biraz daha işte spesifik hale getireyim. İşte bir e, takvim veya bir tarih öngörüyor mu? Hı hı. <gülüyor> Buna çok daha farklı cevap vermek isterdim fakat parlamento koridorlarında benim deneyimlerim ne yazık ki çok olumlu değil bu anlamda bir takvimden bahsedilmiyor. Sadece hani spesifik bir alan olarak vize konusu Yine çok gündemde vize geri kabul. Dün e, genişlemeden sorumlu evet. komisyon üyesi Stefan de yine bu konuda bir açıklamaları olmuştu. Yani e, Türkiye gündemde tutan vizeyle geri kabul. Aynen. Türkiye'de de aslında vizeyle geri kabul gündemde. Hani bizim tarafımızdan da baktığımızda hani e, vizesiz seyahat konusu her şeyden önce gündemde. Diğer e, konular... Biraz geri plana kaldı. geri plana evet. kaldı kesinlikle. Şimdi vize konusunda da ben orada çok ciddi hakikaten görüşmeler yaptım biraz hani perde arkası diyebileceğimiz. Hmm. Ee, şimdi biliyorsunuz bu geri kabul anlaşmasını daha önceki programlarda da ele almıştık. 17 Mayıs'ta bu anlaşma üzerinde aslında bir uzlaşmaya varılmıştı. Hatta Yunanistan'a da sormuştu Avrupa Komisyonu. Ee, Standart bir anlaşmadır çünkü bu. Bir çekinceniz var mı? Hayır demişler. Ee, her şey okey. Haziranda tam e, tüm üye ülkelerin e, onayına sunulun, sunulurken Yunanistan ve diğer üye ülke çekincelerini koyuyorlar tam oylanırken. Yunanistan'ın sorunu e, sınırlara e, açıkça atıfta bulunulmaması. Hı. Ee, bu tabii ki siyasi diyelim. Yani bu teknik evet. bir sorun değil. Avrupa Komisyonu'na göre bu sınır sorununun çözümleneceği yer geri kabul anlaşması olamaz. <gülüyor> yani bunu Haliyle. çözümlemeye kalkarsan zaten süreç bloke olur. Evet. Ee, diğer iki ülkenin daha teknik Almanya ve Avusturya. Geri kabul anlaşmasından anla, dinleyicilerimiz için çok kısa bilgi verelim. Tabii kısa hani, bir dipnot verelim. Yani e, ne olduğuna dair Türkiye üzerinden AB'ye geçen göçmenlerin yasa dışı bulunması halinde Türkiye'ye iadesini düzenleyen bir anlaşma. Evet, evet. Şimdi bunda da şöyle bir şey var Çok bahsetmiştik külfetli bir anlaşma her bakımdan Çünkü ABD düzensiz diyelim Ben yasa dışı kelimesini çok sevmiyorum Düzensiz göçmen tabir ettiğimiz ciddi sayıda bir popülasyon var Şimdi bunun Türkiye'ye gönderilmesi demek idari, siyasi, sosyal açıdan bir sürü külfet demek Zaten bu anlaşma doğası gereği böyle bir anlaşma Yani dolayısıyla Türkiye'nin karşılığında AB'den bazı şeyler, bazı kazanımlar alması lazım. Bu kazanım ne olabilir? Tabii ki vize alanında olabilir. Vize kolaylığı. Hı hı. Şunu da çok net söyleyeyim. Tabii parlamentoda önüme çok gizli sadece iç dolaşımı açık belgeler de geliyor. Kesinlikle dağıtmayın vesaire gönderime sokmayın. Bu dokümanlardan birini açtım baktım. Geri kabul ve vize kolaylığı bağlantısı Türkiye'de, Türkiye üzerinde kesinlikle yok. Böyle hı. bir bağlantı yok. Yani Türkiye ile geri kabul imzalanacak. Vizeye bakarız. Vizeye bakarız. Bakarız bile yok hatta benim anladığım kadarıyla. Yok yani vizenin V'si yok. Şimdi evet. ben o yüzden kendi kendime düşünüyorum. Şimdi biz karşılığında ne alıyoruz? Hı hı. Yani bir şey almak zorundayız çünkü. Ee, belki şu olabilir... Ee, ...işte diğer e, göç veren ülkelerle... ...Pakistan, Suriye vesaire... ...AB'nin geri kabul anlaşması imzalayıp... ...Türkiye'nin e, geri iade edilen... ...düzensiz göçmenlerin... ...bu ülkelere gönderilmesi... ...belki hmm. gündeme gelebilir. Evet süremizin de sonuna geldik sayılır artık... Bunu ...bu konuları konuşmaya devam ederiz. Tekrar hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayal Tacirleri